Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Evet. Maşallah epeyce bir arkadaş var. Ee, artık son haftalara doğru geliyoruz. Derslerimiz bitecek inşallah yakında. Ses <gülüyor> boğup geliyor diyorsun sen. Şimdi nasıl arkadaşlar? Uzaktan mı geliyor yine? İyi tamam. Yine de az yine diyorsunuz yani. Az mı çok yine? Boğuk, az. Evet, geçen yapmıştık güzel ama, evet şimdi nasıl? Oldu mu? İyi. Vallahi size bir şey anlatayım, bir espri olsun. Bilgisayar yeni çıkmıştı, yani yeni çıkmıştı deyince ben yeni almıştım öyle diyelim. Çok geç bilgisayar almış birisiyim. Bir gün bir sorun yaşadım. Bilgisayar konusunda iyi olan bir arkadaş var. Aradım dedim ki yani işte böyle bir sorun yaşıyorum. Ne önerirsin? Bir açıp kapatsana falan demişti. E sonra işe yaradığını gördüm. Yani burada da aslında yaptığım bir şey yok. Sadece bir kamera var. Kameranın sesi var. Bir de bilgisayarın ses ayarı var. Ee, bazen yer değiştirince işe yarıyor gibi görünüyor. Yani yaptığımız bir şey yok. Yani az aslında yaptığım şey başlangıçtaki ses durumuna geri getirmek oldu. Yani. Ama işte teknoloji... Bir şekilde bazen işe yarıyor. <gülüyor> evet, bu akşam sizinle konuşacağımız konu iç açıcı bir konu olmayabilir. Bilmiyorum tabii beklentilerinize göre artık belki de çok iç açıcı bir konudur. Bu birazcık ölümden ne anladığınızla alakalı. Yani özetle bu akşam konuşacağımız mesele ölüm meselesi olacak. Ölümün kendisini değil de ölümün sonrasını anlamaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiği kadarıyla. Bu da yine önceki akşamlarla kıyaslandığında birazcık metafizik yoğunluğu yüksek olan bir konu gibi görünüyor. Ölüm nasıl gerçekleşiyor falan değil de bizatihi ölüm vakası olduktan sonrası ile alakalı meseleleri konuşmuş olacağız. İlk başta sizinle kısaca Ölüm ve sonrası bununla alakalı olan bir takım kavramlar üzerinde duracağım. Ee, bir genel bir giriş yapacağım. Sonra ölümsüzlük meselesi üzerinde duracağım. Ölümsüzlük nedir vesaire. Sonra e, ağırlıklı olarak işleyeceğim konulardan birisi ölümsüzlük inancının dayandığı bir takım temeller var. Yani ölüm sonrası varsa e, bu kelimenin tam anlamıyla mutlak bir ölümsüzlük, mizafi bir ölümsüzlük, ayrıca konuşacağımız şeyler olacak. E, varsa bunun... Metafizik olarak, hani sadece inanç olarak değil de, metafizik olarak nasıl temellendirebiliriz, hangi gerekçelerimiz olabilir diye bir mesele üzerinde duracağım. Burada üç tane temel gerekçeden söz edeceğiz. Ahlaki olan, bilimsel olan ve metafizik gerekçelerden söz etmiş olacağız. Sonra e, İslam düşüncesi içerisinde hemen hemen belli başlı on tane mesele olmuş olsa, bu on tane mesele içerisinde, e, mutlaka ilk 5'e girebilecek meselelerden birisi olan beden ve ölümsüzlük meselesi var. E, bunun daha ziyade bizde tartışıldığı konu bedenlerin haşri meselesi. Gazale'nin teafütül felasifede çok meşhur ettiği konulardan birisi biliyorsunuz. E, bununla muhtemelen konuyu bitirmiş olacağım. Bu 5 numaralı başlıkta çok fazla şey yok. Yani kısaca bir toparlayıp bitireceğim. Yani notları çok yeni hazırlamış olsaydım muhtemelen bu 5 numaralı başlığı silmiş olurdum yani hani şimdiden de bunu söylemiş olayım kısaca birkaç cümle söyleyeceğim ama detaylı olarak işleyeceğim bir konu olmayacak şimdi konunun özüne gelirsek konunun özü bilinen bir mesele yani hani ilahiyatçı arkadaşlarla konuşması belki en kolay olan meselelerden birisi fakat işin şöyle bir tarafı var tabi yani çok açıkta ve çok ortalıkta olmasına rağmen çok fazla gündemimizi almadığımız e, konulardan birisi. Oysa e, felsefe yapmanın, mesela felsefenin bir takım tanımları var. Bunların en güzellerinden birisi. Mesela kişinin mümkün olduğu kadarıyla ahlak meselesinde işlemiştik. Kişinin mümkün olduğu kadarıyla e, ilahi olana benzemeye çalışması. Mesela bu felsefenin tanımlarından birisi. Bir başka tanım da e, kişinin ürüne hazırlanması. Yani ölüme hazır olması gibi bir ifade var. Bu son derece ilginç tanımlardan birisi. Geçenlerde, geçenlerde dediğim, epicy oldu. Yani yurt dışından uçakla dönüyordum. Zaman zaman uçakla yolculuk yapıyoruz. Fakat hiç yaşamadığım bir şekilde bir türbülans oldu. Yani hani hiç o güne kadar öylesine türbülans yaşamamıştım. Çok uzun yolculuklar yapma fırsatım oldu. Yani hani. Sidney'den tutun da Amerika'nın öbür taraflarına varıncaya kadar ama hiç böylesi olmamıştı. E o zaman bir kere daha fark ettim ki ölümün tam anlamıyla hazır değiliz. Yani hazır olmadığımı hissettim. E ama bir taraftan da ölümün sürpriz bir tarafı yok. Çünkü e her gün ölümler var. Şey yani tam tersinden söylersek her gün doğan insanlar var. E tabiatıyla e meşhur bir şairin dediği gibi ölüyoruz öyleyse yaşanılacak falan gibi bir şekilde Veyahut yaşam varsa ölüm var, ölüm varsa bir şekilde yaşam var. E Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle çok meşhur olan ay ayet-i kerime biliyorsunuz. Muazzam şekilde kulakları küpe olması gereken e ayet-i kerimelerden birisi. Kullu nefsine zâikatul mevt. Her nefis zâikatul mevt. Ölümü tadacaktır. Ölümlüyüz bir taraftan. Veyahut da Hazreti Peygamber'in kişioğluna nasihat olarak ölüm yeterlidir gibi hadiseler fevkalade hayatın içinde olan, hayatın bizzati kendisi olan e, hatırlatmalar gibi görünüyor. Ama bir şekilde biz onu çok fazla e, hatırlamak ve anımsamak istemiyoruz. Bununla birlikte e, ölüm ve felsefe, felsefe eğilimi arasında çok temelli bir rabatı olduğunu birazdan e, söylemeye çalışacağım. E, ama şu kadarını söyleyelim, hani ölüm, ölüm fenomeni, ölümlülük, modern felsefenin de temel temalarından birisi çok farklı bir şekilde anlamaya, dinlemesine, kavramlaması, sallaştırmaya çalışılan konulardan birisin. Fakat ölüm hadisesi insanların merakını celbediyor. Öncelikli olarak birkaç cümle hani bu mesele hakkında konuşabilir miyiz, konuşmalı mıyız? Ölüm ötesinin keyfiyeti, mahiyeti ile alakalı meselelerde kuşkusuz tam metafizik yani alabildiğine metafizik kelimenin tam anlamıyla fizik ötesi olan bir alem. Ee, ve bu da şunu gösteriyor ki bizi birçok açıdan da aşan e, kelimenin tam anlamıyla, metafizik, fiziğin kelimenin tam anlamıyla ötesinde olan bir e, hakikat gibi görünüyor. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen bir takım ayet kelimelere baktığımızda e, bu ayet bu ölüm hadisesini anlamlandırma, yani anlamlandırmadan daha ziyade e, ölümün nasıl bir son olmadığını, ölüm sonrasının, ölümden sonrasının, olduğunu vurgulamaya dönüp çok sayıda ayet-i olduğunu ifade etmek isterim. Hatta bir yoruma göre, bu bir yorumdur, yorumlardan birisine göre, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığına tevhidi işaret eden ayet-i kerimeler söz konusu olduğunda bazıları bu ayet-i kerimelerin Allah'ın varlığına veya tevhidine değil de aksine ölümden sonraki hayatın varlığına, ölümden sonraki yaşamın varlığını işaret eden ayet kelimeleri olduğunu ifade ediyorlar. Buradan da şunu çıkarıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in teyit anlatımı açısından bakıldığında ölüm ötesiyle ölümden sonraki hayatla Allah inancı arasında çok temelli, çok farklı bir e, rabıta var. Çok temelli bir alaka olduğunu görüyoruz. Bir yerde hatırlayacaksanız Kur'an-ı Kerim'de geçen daha ziyade Dehriyyun e, söz konusu olduğunda e, onların işte e, biz diye ifade edilen, yani biz ölürüz, yaşarız, bizi sadece dehiri bir zaman yok eder şeklinde, ölüm sonrasını dikkate almama, Kur'an-ı Kerim'i çok sıklıkla eleştirilen, işte eline kemikleri alıp ufalayan insanlardan da tutun da, bir başka ifadeyle söylersem, yani Kur'an-ı Kerim'in dili açısından düşündüğünde, bu, Allah'ın varlığı kadar, onun varlığını işaret eden ayetler kadar ölüm sonrasının varlığına, ölüm sonrasında devam eden bir durumun olduğunu işaret eden ayet-i kerimelerde bir o kadar yer işgal etmiş oluyor. Mesela buraya sadece örnek olması açısından aldığım bir dizi ayet-i kerime var. Bakara suresinde peş peşe gelen ve yaklaşık bir sayfayı oluşturan bir ayet-i kerimeler dizisi hem Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan söz eden hem bir başka kişiden söz eden. Yani hep insanların merak ettiği şeylerden birisi. Bakın burada da işte bir tane adam birisi işte bütün bir alt üstüne gelmiş bir şehirden geçerken diyor ki En la hazihi Yani ölümden sonra Allah bütün bunları nasıl diriltecek denildiğinde bi zatihi şeklinde onu öldürdü ve işte 100 yıl yaşadı. Sonra denildi ve hemle biz bir başka ifadeyle kaç ne kadar kaldın, çok az kaldım şeklindeki ayet-i kerimenin buradaki anlatım diline bakıldığında muhtemelen tefsiri derslerinizde falan etüt ettiğiniz için çok detaylı bir şekilde e, zaten öyle diyorlar maşallah işlemişseniz fevkalade güzel. E, bu ders bağlamında sadece hatırlatmak istediğim ayet-i kerimeler olma özelliği taşıyor. Benzer bir merak Hazreti İbrahim örneğinde de var onun da. Fakat buradaki tecrübelere baktığımızda bunların daha ziyade kişisel, Tecrübeler olduklarını, hani bize nasıl örnek olacaklar, e, bunun mantığını anlamak açısından bu yönde de bakıldığında daha doyurucu, daha net, e, yani çok açık seçik ayet var. Bu belli bir açıdan ölüm sonrasını anlamakta e, zorlanan kişiler için çok muazzam bir e, ayet kerime, yani çok dehşetli geliyor. Ben her ne vakit okusam, Nazihat Suresindeki ayet-i 27 ve 29 arasında olan. En tüm eshadu halqan en-semaa. Çok muazzam vurgulu bir ayet ikerime. Yani siz mi eşeddü daha zorsunuz Yani ne açıdan zorluk? Halqan yaratılış bakımından siz mi daha zorsunuz Sizi yaratmak mı daha zor? Emissemaa göğü yaratmak mı daha zor? Ki benahe biz onu bina ettik. Rafa kesen, eee, refa'sen ki onun tabanlı yükselti şeklindeki eee efendim maşallah Zehra'nın hem tefsir derslerinde iş, yani size ders anlatmak da fevkalade zor yani artık siz e, şey alma durumuna yavaş yavaş gelmişsiniz artık size icazetnamenizi e, vermek de lazım yani bunlar artık tezin kabilinden dersler olarak düşünmek lazım peki yani e, özetle Ayet-i söylediği şey yaratılış bakımından ölüm sonrası düşünüldüğünde hani siz bunu Zor görüyorsunuz ölümden sonraki hayata ama hangisi daha zor? Gökler mi? Gökün yön yaratılışı mı? Daha zor yoksa sizin yaratılışınız mı diye bakıldığında kuşkusuz göklerin yaratılışı e, temel mantığı itibariyle daha zor demek e, görünüyor burada. Şimdi bu notlarla bütün bu ön notlarla birlikte e, vaka olarak e, şunu söylemek lazım. Bir ölüm sonrasını, e, ölüm bir vaka ölüm sonrasını düşünmek mutlaka makul gibi görünüyor. Bunun bir takım gerekçeleri var. Ama bir taraftan geçen haftalarda çeşitli vesilelerle zikrettiğim, kendilerini fizikalistler dediğim, hem din bilim ilişkisini anlatırken konuştuğumuz hem ahlak meselesini anlatırken konuştuğumuz bir dizi ateistik olan, bazen agnostik olan kişiler var ki, bunlar açısından ölüm sonrası diye bir kavramdan söz etmek ve kendi içerisinde çelişik bir ifadedir diyorlar. Yani nasıl diyorlar. Yani öldükten sonra yaşam. Yani şimdi ne, ne dediğini kulağım duyuyorum anlamda anlamında söylüyorlar. Hani biz zaman zaman böyle çelişik ifadelerin kullanılmaması gerektiğini ifade ettik ama burada ölüm sonrası yaşam. Ölümden sonra yaşam. Yani hem ölüyorsunuz artık öldükten sonra bir yaşam e, yani hani kendi içerisinde çelişik bir ifade. Öldükten sonra bir yaşam falan gibi bir durum söz konusu olmaz. E, tabiatıyla bir şekilde beden öldüğünde efendim e, hayatta bitmiş olur şeklinde bir muhakemeleri söz konusu. Özellikle ateistik e, varsayımlar açısından. Burada şöyle bir tartışma da ortaya çıkmış oluyor. Tabiatıyla o zaman e, birkaç tane tartışma var. Bunlardan birisi kişilik dediğiniz şey nedir mesela? Ben dediğiniz şey nedir? O beni ben yapan şey acaba e, bedenle alakalı hususlar mıdır yoksa zihni haller midir? Bunu niye soruyoruz? Bir ölüm sonrası varsa ölümden sonrayı devam ettirecek acaba bedensel usul beden mi? Yani bir başka ifadeyle söylersem maddi cihetimizle mi biz ölümden sonra var olmaya devam edeceğiz yoksa ruhani cihetimizle mi? Özellikle fizikalistler açısından söylersem onların kişi tanımlamasında, insan tanımlamasıyla ölümden sonrasına bakışları arasında bir paralellik var. Keza inananlar açısından da bir paralellik var. Şöyle ki, Ölümden sonrasının e, mümkün olmadığını söyleyenler açısından bakıldığında insan bir fizik, yani bildiğiniz anlamda bir madde. Tabiatıyla onda maddeye aşkın bir şey de yok. Dolayısıyla maddi olan da e, son tahlide yine e, maddi olana karışmış olacak şeklinde bir değerlendirmeleri var. Buna karşın özellikle bizim teistler dediğimiz, din felsefecilerinin savundukları insan maddeye indirgenemez, madde dışında daha farklı bir e, boyutu var. En net ifadesiyle söylersek, şuur dediğimiz, bilinç dediğimiz, sizinle geçen haftalarda işlediğimiz işte ontolojik delillerle de belli bir açıdan alakası olan bahisler bunlar. Şöyle ki Descartes mesela bunun savunanlardan birisi. Bunu savunanlarımız biz genelde dualistler diyoruz. Mesela insanda hem zihni taraf vardır hem de maddi taraf vardır. Bunlar birbirine indirgenemez iki tane temel cevherdir. Yok olan maddi olandır. Ölümden sonrasından söz ettiğimizde var olmaya devam edecek olan şeydi. Ruhani tarafıdır gibi. Bunların her birini birazcık daha derinlemesine açmaya çalışacağım dersin ilerleyen kısımlarında. Toparlayarak söylersem e, mesele bu halde. Yani ölüm bir gerçek. Ölümden sonrası e, nasıl mümkün olacak bunun üzerine durmak lazım. Şimdi ölüm mutlaka ilk insanın da mutlaka düşündüğü şeylerden birisi olsa gerek ama... Problemi daha sistematik ve felsefi mahiyetiyle etüt etmek istediğimizde Platon e, veya da Eflatun dediğimiz isim e, karşımıza geliyor. Çok etkili olmuş bir isim. Müslüman dünyada da son derece etkili olmuş bir isim. İslam felsefesinden hatırlayacaksanız bazen Eflatun'a Eflatun'u ilahi diyorlar. Yani ilahi Eflatun, tanrısal Eflatun hani ulaştığı metafizik yetkinlik bakımından ve etki bakımından düşünüldüğünde Hatta müsaadenizle şunu da söylemek isterim. Vaitet dediğimiz bir düşünür var modern dönemde yaşamış. Diyor ki bütün bir batı felsefesi aslında Eflatun'u düşünmüş dipnotlardır diyor. Yani ana metni oluşturan Eflatun o kadar da etkili olmuş, nüfuzlu olmuş bir isim Eflatun demek, her ne kadar biz Eflatun diyorsak da onun metinlerine geri döndüğümüzde karşılaştığımız isim aslında Sokrat oluyor. Eflatun çünkü öyle bir talebe ki tabiri caizse, metinleri yazan Eflatun ama kesinlikle metinlerin içerisinde görünmeyen bu kadar da müeddet bir talebe. Sadece hocası üzerinden konuşan, hocasını daha fazla ön plana çıkaran, hocasını anlatan bir e, talebe. Yani değişik bir, e, bu defa hoca da öyle bir hoca ki hiçbir şey... Yazmamış, geri hiçbir şey bırakmamış, ama bir tane talebi bırakmış. Efendim, şimdiden buradan duyuralım böyle bir talebi hocalık yapmak isteriz, ne bileyim, hani en azından bizim öyle bir hocamız olmadı işin bir tarafını söylemiş olalım. Yani hani cihanda bir namımız olacaksa sizle alakalı görünüyor. Yani sizin varlığınızla bizim ismimiz devam edecekse böyle görünüyor. Yani hani bir itibarımız olacaksa sizden olacak. Her neyse. Böyle bir ilişki var bu araların, bunların arasında. Bunu zaman zaman hatırlatıyorum. Çünkü Platon'dan söz ediyoruz ama metne geldiğimizde bir bakıyorsunuz ki karşılaştığımız isim bu defa Sokrat oluyor. Bu hani bunu da bir taraftan... Siz bunu da biliyorsunuzdur eminim ama mutlaka felsefe tarihi dersinde bunu da okumuşsunuzdur. E, efendim e, fakat ne yapalım? Yani işte böyle bir ufak defekt de olsa bir tekrar tarafı da var. Peki, şimdi... E, bunun niye, bu konunun önemli diye sorarsanız, Platon biliyorsunuz en önemli dualistlerden birisi. Onun açısından ve hocası Sokrat açısından maddi olanların duyunun herhangi bir hakikati yok. Gerçek olan, gerçekliği ifade eden şey, duyu ötesi olan idealar dediğimiz var şeyler, temel ideler, gerçekliği ifade eden şeyler. Buna karşın geri kalanların hepsi değişiyor, dönüşüyor. Peki insan söz konusu olduğunda acaba insanı insan yapan şey nedir? İnsanda çünkü bir taraftan bakıyorsunuz ki maddi bir varlığımız var. Maddi varlık değişmekte vesaire. Bununla alakalı e, buradaki sizin etüt edeceğiniz iki tane temel e, metin var. Bunlardan birisi vaktiniz olursa öneririm. E, Sokrates'in savunması. Platon'un yazdığı Sokrates'in Apoloji adlı eseri. Yani işte malum suçlamanın ardından bir savunma meydana getiriyor. Bu savunmanın sonrasında savunmanın bizim için bir önemi yok. Buradaki önemli olan, işlediğimiz konu açısından önemli olan mesele e, ölüme mahkum edilecektir. E, Atina demokrasisi tarafından biliyorsunuz bugün gün bugündür de bu felsefecilerin demokrasiyle çok fazla araları da yok. E, çünkü demokrasi yargılayacak ve Sokrates'i ölüme mahkum ediyor. Şimdi talebeleri diyorlar ki, talebelerin etrafında e, toparlanıyorlar. Mesela bunlardan birisi şu, yani nasıl olur da üstadlarını kurtarabilirler? Mesela nasıl kurtarabilirler, nasıl ona yardımcı olabilirler şeklinde bir takım şeyler düşünüyorlar. Bunlardan birisi seni kaçıralım diye teklif ettiklerinde bu pek sıcak bakmıyor. Fakat daha sonra e, burada bir şey var. E, diyor ki, seni nasıl gömelim diyorlar. Bu benim çok ilginç bir ifadedir. Ve bütün benim kanaatimce bütün bir e, meseleyi özetleyen bir tabiatı var. Seni nasıl gömelim, nasıl gömeceğiz? Hani öldükten sonra mezarın nasıl isterse e, istersin şeklindeki bir mesele. E, efendim diyor ki canınız nasıl isterse öyle gömül. Ben zaten sizlerden uzaklara gidecek değilim diyor. Dostlarım diyor Sokrates, Krito bir şey ismi, onun etrafındaki dostlarından, talebelerinden birisinin Krito sanıyor ki, az sonra ben bir ceset olacağım, nasıl gömülmeyi arzu ettiğimi sorması bundan dolayıdır. Ben zehir içtikten sonra sizinle beraber olmayacağım ve mutlu insanların diyarına gitmek üzere uzaklaşacağım. Ee, yani burada öyle bir durum söz konusu ki, Sokrates'in ölümden anladığı, insandan anladığı temel şey çok farklı bir şey. Yani bedenle alakalı bir durum değil. Tabiatıyla filozofun ölüm dediği şey Demek ki ölen bir ölüm söz konusu ise belli bir anlamda beden ölüyor yoksa tam bir ölüm söz konusu değil Sokrates'in böylesine Aheste böylesine rahat bir şekilde bir e, diyalogta bulunmaya böyle bir karşılık vermeye iten temel faktör nedir diye baktığınızda bu onun tabiatıyla insan anlayışı ile ilgili olan bir husustur Plato'da ve onun hocası olan Sokrates'te çok açık bir şekilde dualizm bir başka ifadeyle ruh ve beden ikiliği çok net ve açık seçik. Bir başka ifadeyle söylersem insan insan yapan temel husus beden değildir. Hatta bu felsefe açısından bakıldığında beden insana acı verir. Yani onu hatta birazdan daha detaylı bir şekilde açmaya çalışacağım. insanı bir takım meşgalelere, zorluklara bir şekilde onu mutsuz eden bir faktördür beden söz konusu olduğunda. E, bu hayat felsefesi açısından bakıldığında filozoflar açısından ölmek demek e, bedenin ölümüdür. E, bedenin ölümü de yine filozofun hayat felsefesi açısından bakıldığında kurtuluş demektir. Yani saadete ulaşmak demektir. Bir başka ifadeyle Sokrates diyor ki ben bütünüyle zaten bugünü bekliyorum. Bugün için hazırlanıyorum. Ölüm demek benim kurtuluşum olacak. Tabiatıyla benim zaten bir ömür boyu beklemekte olduğum şeyle karşılaştığımda ondan kaçmamı düşünmek veya da bedenimin nasıl gömüleceğini düşünmek benim açımdan yani soran talebeler açısından onların anlayamadığı bir şey gibi görünüyor. Çünkü siz bedene bakış açınız böyleyse ölüm sizin açınızdan zaten bir kurtuluş gibi görünüyor. Hatta bu arada eminim aklınıza gelmiştir... Mevlana'nın biliyorsunuz ölüm için söylediği şeylerden birisi Geredek gecesidir diyor Sufi için. bu size şunu da hatırlatmak isterim. Rahmetli Şifik Can Hoca var. Nesebinin son dönem şairlerinden birisi olan birisin. onun Platon ve Eflatun diye şey özür dilerim, Eflatun ve Mevlana diye bir çalışması var. Orada bu ikisinin temel hayat dair olan yaşama felsefelerini karşılaştırıyor. Toparlayarak söylersem daha sonra yani yüzyıllar sonra Mevlana'da gördüğümüz tema haddizatında aslında platonik bir temadır. Yani e, ölüm dediğimiz şeyi bir kurtuluş olarak gören bir yaklaşım. Bakın burada çok kısa bir pasaj aldım size bu meselenin birazcık daha detayını e, anlamak açısından. E, onu birlikte okuyalım diye düşünüyorum ama şu an acaba e, yeri de kaldı diye bakayım. E, efendim. Birkaç cümle oradan okumak istiyorum. Çünkü çok meşhur bir pasaj. E, fedum adlı bir diyaloğu var. E, Sokrates'in. Tamamen bu meseleyi etüt ettiği bir diyalog. E, bakalım şuradan. Aslında e, yani bunu işlerken de bir taraftan e, bir daha tekrar maşallah hemen zaten e, Zehra Hanım e, sayfa numarasında söyledi. Şöyle bakalım e, efendim e, notlarınıza da bakalım. Bir kısmını okuyabilmişti diye Sofi'nin dünyasında. Evet Sofi'nin dünyası güzel bir çalışmadır efendim. E, Hatice Hanım demiş ki Platon ruhun ezeliği olduğunu nasıl açıklıyor diye buna şey yapalım. E, bunu anlamaya çalışalım şimdi zaten. Metafizik gerekçeler söz konusu olduğunu ruh ezeli midir? Önce bir var mı yok mu? Onun üzerinde de düşünmek lazım. Ee, efendim. Evet. Şimdi e, FEDON adlı ve altta FEDRUS FEDON adlı bir diyaloğu var. E, FEDON diyaloğu. Çok meşhur bir diyalog. Burada Kısaca şey yapabiliriz, bunu kısaca okuyabiliriz. Diyor ki, nereden okalım bakalım, ee, şöyle bakıyorum. Şimdi bakın şöyle bir diyalog var, diyor ki senin ruhun ne zaman hakikate varıyor? Ee, Sokrates'in meşhur diyalog tarzındaki yaptığı bir şey talebesi var, Simya saatli bir talebe. Bununla yaptığı bir doğurtma yöntemi diyebiliriz. Veyahut da karşılıklı soru-cevap yöntemi diyebiliriz. Veyahut da çürütme yöntemi diyebiliriz. Diyor ki, e, soru şu. Ruh ne zaman hakikate varıyor? Çünkü bedenle beraber bir şeyi incelemeye geçtiği zaman bedenin kendisini aldattığını açıkça görüyoruz. Yani kendi kendinizden bunu fark ediyoruz. Doğru söylüyorsun, diyor yaz. Sokrates devam etti. Ruh gerçekler hakkında bir bilgi edindiği vakit bunu düşünmekle elde etmiyor mu? Peki, Bilgiyi nasıl elde ediyorsunuz? Düşünmekle evet diyor Simyas. Fakat ruh dedi kendisini eşitliğini görme diyor. Nacini az bir şeyi bulandırmadığı zaman daha iyi düşünür diyor. Yani burada şunu demeye çalışıyor. Ruh ve beden kiliğini dualizmini düşünenler genelde bu dualizminle bedenin aleyhine bir fikre sahipler. Bir başka ifadeyle burada beden ruhun varlığını efendim ruhun varlığını kapatan bir unsur gibi görünüyor. Size ontolojik kanıt bu çok paraleldir birbirine. Yani ontolojik kanı, hem kökenini, Plato'da daha sonra da Descartes'da tam karşılığını bulacaktır. Dualizm söz konusu olduğunda da aklımıza gelen iki tane çok meşhur isim var. Bunlardan birisi Platon, onun idealizmi ve da daha sonra Descartes gelecektir. Bütün bunların da söylediği şeylerden birisi şu. İnsan sürekli bedenli tarafından, beden sürekli çalışmakta olduğundan dolayı bu ruhu belli bir anlamda ruhani olanı hissetmeye engel gibi düşünülüyor. Buradan şu çıkıyor. Ne kadar çok bedeniniz çok aktifse ruhani olan şeyler o kadar çok az düşünüyorsunuz gibi görünüyor. Yani böylece kendi içine çekinerek teni uzaklaştırır. Yani her türlü ilişkiyi elden geldiği kadar keserek gerçeği kavramaya çalışır. Yani Sokrates'in burada söylemeye çalıştığı şey bir ruhu varsa bile o ruhu fark etmek, o ruhun farkına varabilmek... Bedenle olan e, mesela işitme gibi görme gibi acı gibi haz gibi bütün bu duyularla bağlantısını kestiğinde o ruhani olan şeyi daha fazla hissediyoruz. E, Simyas doğru diyor. O halde burada filozofun ruhu temiz yer vermiyor, ondan kaçıyor kendisiyle baş başa kalmaya çalışıyor diyor. E, muhakkak diyor Simyas. Fakat şimdi bana ne demeli? Simyas diye sordu. Kendinden doğru olan bir şeyi kabul edecek miyiz yoksa etmeyecek miyiz? Yani ruhunun varlığı dediğimiz şey açık mı? Kendiliğinden ortaya çıkan bir şey mi? Yoksa dolaylı olarak mı fark ettiğimiz bir şey? E Zeus hakkı için kabul edeceğiz demiş. E, ve ya kendinden güzel olan ve iyi şeyleri? Yine e, fakat sen onları gözünde gördün mü diye soruyor şimdi Sokrates. Burada tabii çok komplike meseleler var onlardan birisi. Konu anlaşılsın diye söyleyeyim sadece çok dağıtmak istemiyorum. Mesela Sokrates'in felsefesi açısından diyor ki yani e, sen güzeli nereden biliyorsun mesela? Ya da iyi olan şeyi nereden biliyorsun? Bir şey gördün güzel, bir şey gördün iyi dedin. Bunu nereden biliyorsun? Bunun varlığına nereden e, sahip oldun diye sorarsan burada onun hatırlama teorisi devreye giriyor. Bir başka ifadeyle buradaki temel varsayım şu. Bu ruh bu dünyadan önce zaten yaşıyordu. Yaşarken idealar dünyasında iyi olanı, güzel olanı zaten biliyordu. Bu dünyaya geldiğinde, iyi olanı, güzel olanı gördüğünde eskiden bildiği şeyleri hatırlamış oluyor. Yani zaten bilmekte olduğu şeyin farkına varmış oluyor. Bütün bunları görmüş olmak, bu idaları görmek ve tanıyor olmak aslında insanda bu dünyaya ait olmayan bir yönün olduğunu, Fark etmek demektir. Sokrates açısından e, bilmek demek hatırlamaktır. Hatırlayan nedir diye sorarsanız ruhdur. Hatırladığı şey nedir diye sorarsanız o da e, ebedi alemle ilgili hani buradaki tartışma açısından söylersek. E, sorduğu şey, sen onları gözünle gördün mü? Yani sen güzel e nasıl güzel diyorsun, iyi olan şey nasıl güzel diyorsun. Sen mutlak bir e, güzellik, mutlak bir iyilik görmedin, asla görmedim diyor. O halde tinenin başka bir duygusuyla mı gördüm? Aynı şey büyüklük, büyük, sağlık, kuvvet gibi bütün diğer şeyler hakkında bir kelimeyle bütün şeylerin özü yani ne'siler oldukları hakkında da söylüyorum diyor. Bunlar dünyevi şeyler değiller. Yani dünyevi derken fiziki değiller. Fizik ötesi, metafizik bir tabiatları var. Bu da insanda var. E ne dersin onlarda en gerçek olan şeyin vücutla mı kavranıldığını yoksa İçinizden tetkik ettiği şeyler hakkında en doğru olarak düşünme hazırlanmış olanın mı varlıklara en çok yakıştığı doğrudur diyor. Ya sen bu hakikatleri fiziksel olarak mı kavruyorsun yoksa ruhani bir şekilde mi kabrıyorsun diye baktığımızda e düşünmekle kavruyorum diyor simyas. Devamlı diyor ki fazla da uzatmak istemiyorum. E, bir taraftan e, at atlayarak devam edeceğim. E, i̇şte diyor ki ah Şimdiye kadar söylemiş olduklarımıza göre gerçek filozofların şöyle düşünmeleri ve aralarında şu sözleri söylemeleri gerekir. Evet, belki ölüm bizi bir amaca dost doğru götüren yoldur. Çünkü araştırmalarımızda ten akıl ile beraber oldukça, ruhumuz böyle kötüş bir şeye bulaşmış bulundukça istediğimizin amacı olan şeyi, yani hakikat hiçbir zaman elde edemeyeceğiz. Gerçekten tenimiz kendisini beslenmeye mecbur olduğumuz için binlerce güçlüklere sebep olur. Bundan başka ansızın çıkıp gelen hastalıklar hakikatin peşini koşmamızı engeldir. Bu kadarla da kalmıyor. Ten bizi her neviden istekler, tutkular, korkular, kuruntular bin türlü saçmalıklarla doldurur. Öyle ki haklı olarak denildiği gibi bir an olsun onu gerçek düşünmek mümkün olmaz. E, kavgalar, geçimsizlikler, çabalamalar yalnız tenden bunun isteklerinden değil de nereden geliyor? Bütün bunlar mal ve para çıkıyor. Bizi mal ve para biriktirmeye zorlayan bizi ihtiyaçların kölesi bulunduğumuzdan tendir. İşte bunun için felsefeye ayıracak boş kalmıyor. Fakat işin asıl kötüsü ten biraz zaman bıraksa da buradaki teni beden olarak düşünmek mümkün. Bir şey incelemeye koyulsak araştırmamıza durmadan karışır. Bizi yanıltır, şaşırtır, hakikati görmemize engel olacak şekilde bizi felce uğratır. Bulduğuna türü bir şeyi gerçek olarak bilmek istiyorsak... Tenden, bedenden ayrılmamız. Yalnız ruhla nesneleri kendilerine temaşa etmemiz gerekir. Bunu artık iyice anladık. İşte ancak o zamandır ki kendisine o kadar aşık olduğumuzu söylediğimiz bilgeliğe belki kavuşmuş oluruz. Fakat daha hayattayken değil. E, uslanlama dediği burada akıl yürütmenin gösterdiği gibi öldükten sonra gerçekten tenle beraber bulundukça hiçbir şeyi ayrıklığı içinde öğrenmek mümkün değilse iki şeyden biri. Vesaire şeklinde birazcık e, burada çok özel bir yer var ee, onu size okumak istiyorum şimdi asıl şey şu Sokrates şöyle sözünü devam etti Arkadaş bütün bunlar doğru ise benim şimdi gittiğim yere varan insan için ne büyük bir umut kapısı açılıyor orada geçmiş hayatı elde etmek gibi o kadar çabaladığımız şey hiçbir yerde sahip olmadığımız derecede sahip olacağız Öyle ki şimdi benim mahkum edildiğim bu seyahat bende nasıl tatlı bir umut uyandırıyorsa, düşüncesini artırmak ve kendisini bu seyahate hazırlayan bir insanda da aynı ümidi uyandırıyor. Şüphesiz diye cevap verdi Semyaz. E fakat dedi, efendim şurada çok özel bir ifade var. İşte bu ayrılış ürün dedikleri şey değil midir diye soruyor Sokrates. Elbette. Hem dediğiniz gibi ruhlarını daima ve kurtarmaya çalışanlar yalnız gerçek filozoflar değil midir? Onların asıl iş ve güçleri ruhun tenden kurtuluşu bu ayrılışı değil mi? Öyle sanırım dedi. O halde başlangıçta dediğim gibi bir adamın bütün ömürünce ölecekmiş gibi yaşamaya hazırlandıktan sonra karşısına ölüm dikilince kızması gülünç olmaz mı diyor. Ya bu muazzam bir ifade e, benim açımdan. Yani... Çünkü talebeleri bir taraftan kaçırmak istiyorlar. Ya diyor ki beni niye kaçıracaksınız ben zaten bu anı bekliyorum şeklinde. Çok temelli ve daha sonraki bütün konuşacağımız felsefi bakış açılarının da esasını sunan bir tabiatı söz konusu. Burada baktığımızda ölüm sonrasının metafizik bir temeli söz konusu olduğunda. Yani ruh var ve ruh da ölümle birlikte özgürleşmiş oluyor tabiri caizse. Kelimenin tam anlamıyla kendisini meşgul eden bu bedensel tutkulardan, bedensel engellerden de kurtulmuş oluyor. Şimdi buradaki mesele şu, mesela size sormak istediğim e, temel sorulardan birisi şu olsun. Eğer sizin insanı kavrayışınız böyleyse, tabiatıyla bununla birlikte ölümü kavrayışınız böyleyse, ölüm sonrasındaki hayatınızın fiziki olmasını isterseniz yoksa ruhani olmasını isterdiniz? <gülüyor> işte e, Hatice Hanım ve Salih Hanımlar tam e, bedenden geçemeyen arkadaşlar. Ya en azından şu, şu kadarını söyleyeyim. E, şu kadarını söyleyeyim. Bu Sokrates'in düşünme açısının açısından bakalım. Zehra Hanım size hem ruhani olsun hem cismani olsun tamam yani orasını bilemiyorum ama Sokrates'in düşünmesinin tutarlılığı açısından baktığımda e, yani burada Şimdi Hatice Hanım'ın verdiği şey, Hatice mı verdi bakayım, evet. Hatice Ünal var, başka Hatice'ler de var tabii, Hatice'leri karıştırmayalım yani. Ee, bakalım nasıl bir cevap vermiştir Hatice Ünal. Ruhani tabii ki diye cevap vermiş, bu tam cevaptır, tam Sokrates'in cevabı çok açık. Yani bu kadar adam bedenli sorunu gördükten sonra öte dünyada bedensel olana ne yapsın yani hani onun onu zaten bu dünyada sorun olarak görüyor. Tekrar öte dünyaya bedensel olan bir şeyi, ya en azından Sokrates'in düşüncesini anlatmak istiyorum. Öte dünyada bedeni e, anlamanın, bedeni aramanın mizomu nedir? Daha sonraki e, filozoflara, Müslüman filozofların bakış açısını da anlamak istiyorsanız ve daha sonra Gazali ile olan kavga'nın temel e, nedenini kavramak istiyorsanız, buraya kavramak çok kadar önemli. Filozofların niye böyle bir kanatet sahip olduklarını anlamak açısından söylüyorum. Fakat Hatice Hanım ruhani tabii ki deyince Hatice Ünal için, Ünal 2 için söylüyorum. Daha sonra sizin sorunuza bir ruhani bana göre ikisi de demiş Hatice Hanım sonlara vazgeçmiş. Efendim e, şu kadarı da söylemek lazım. Tabii e, bedenden vazgeçemiyorsanız geçemezsiniz tabii ki. Çünkü kendinize sorun çok açıkça. E, o zaman soru şu. E, ölüm gelse, e, ölüm gelince, Hazır mısınız? Hazır değiliz açık söylemek gerekirse. Yani aslında gerçek filozof şöyledir. Sokrates'in yani hani kendim için söylüyorum da bu seviyede bu makamda değiliz tabiatıyla. Hakiki filozofun söyleyeceği şeylerden birisi şu. Ee, yani diyelim ki şeyi bekliyorsunuz Azrail geliyor. Diyeceksiniz ki nerede kaldın Azrail? Ben senin vakitleri bekliyordum falan gibi. Eğer böyle bir nişeniz varsa ölüme karşı o zaman e, ama Sokrates gibi yaşamadıysanız Bedenle olan ilişkiniz tabiatıyla e, bu dünyada onu bırakmanız mümkün değil. Sokratesvari bir şekilde öte dünyada da onu istersiniz. Öyle görünüyor yani hani anladığım kadarıyla. Hani hayat felsefesi açısından söyleyeyim size. Bu dünyanın işleri bitmez. Daha yapacak çok şeyiniz var tabii yani hani kuşkusuz. E, güzel bir bilgi adam diyor ki dünya kelimesi bu derste söylemiş miydim bilmiyorum. Dünya kelimesini şöyle yapmış. Dün ve yarının birleşmesinden ibaretmiş gibi düşünmüş. Dünya öyle bir yerdir ki işler hep yarım kalır demiş. Yani dün diyorsunuz ama yarın diyemiyorsunuz. Dün ya dedikten sonra hayat bitiyor. Yani dolayısıyla e, Meryem Hanım her zaman ne kadar çok şey yaparsak yapalım. Hep daha yapacak çok şeyimiz var. O hep olacak yani öyle tahmin ediyorum. Bunu kendim içinde düşünüyorum. Peki. E, Toparlayarak söylersek bu Platoncu dualist felsefe, bu ölüm anlayışı, ölümden sonrasına bakış daha sonra bütün İslam felsefesini de etkilemiş gibi görünüyor. Yani özellikle bizim Farabi ve i̇bn Sina'da bu çok açık. Yani özellikle i̇bn Sina'nın çok net bir şekilde Platonist bu şey açısından Platonist olduğu çok açık gibi görünüyor. Farabi de e, bu metafizik ölümsüzlük kavrayışına dair birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra geride bıraktığım birkaç başlık var. Ona geri dönüp ondan sonra ilerlemeye devam edeceğim. E, dikkat ederseniz tartışma aslında burada şu. Yani soru şu. Benim ben yapan şey ne? Beni ben her ne yapıyorsa öte dünyada onunla birlikte olmayı isterim. Yani hani beni her ne yapıyorsa bedenini siziz siz yapıyorsa öte dünyada onda isterseniz ama sizi siz yapan asli şey nedir? E, o nedenle ölüm sonrasına dair yapılan e, tartışmalar daha ziyade nefis kavramı üzerinden e, yapılmış ve devam etmiş. Bununla alakalı genelde bütün e, İslam felsefesi dersinden hatırlıyor olsa gerekseniz sizin için hiç zor olacağını sanmıyorum. Bir nefis kavramı var. Genelde yapılan ayrım şu. ve halinde bir nefis var. Efendim sonra fiil haline dönüşen bir nefis var. Sonra mütekessep Üç tane temel kavram var. Kurva haline dönüştüğünde henüz kullanılmamış potansiyel halde veyahut da heyet denilen yatkınlık veyahut da yetkinlik olarak düşünülen insanda bir yeti var. Hepimizde çocuklarda veyahut da ergen olmuş insanlarda olan bir yeti var. Bu herkesde var ama. Ölümsüz olacak olan şey bu değil. Potansiyel halde olan bir durum değil. Bunun fiili bir hale geçmesi lazım. Burada çok ilginç bir şey var tabi, tuhaf bir detay var. Yani bu kuvve halinde olan nefis, kuvve halinde olan ben diyelim nasıl fiili hale geçecek? Bunun geçebilmesi için İslam felsefesi derslerinizden bildiğinizi zannediyorum. Orada bir aklı faal var, aklı faalle ittisale geçmek durumu söz konusu. Bir ittisal olduğunda, bir uyanma olduğunda kuvve halinde olan şey... Fiili hale dönüşmüş oluyor. Fakat o fiili olan şey de tam olarak yeterli değil. Onun burada ifade edildiği üzere mükteseb bir hale dönüşmesi lazım. Kazanılmış ve da daha eskiden kullanılan ifadeyle söylersen müstefa olması lazım. İstifade edilmiş olması lazım. Yani en altta olan, kullu halinde olan bir nefis var. Sonra fiili hale geçen bir nefis var. Ama bu da tam yeterli değil. Asıl... Saadete ulaşan, o saadete uzmaya ulaşan nefisler mükteseb hale gelmiş, efendim, müstefat akıl seviyesine ulaşmış üçüncü nefis. Buradaki sistem açısından söylersek, eğer Farabi'nin abinin açısından düşünülürse, ölümsüz olan, da e, var olmaya devam edecek olan nefisler, e, mükteseb hale, fiili hale ulaşmış olan nefisler. Tabii diğerlerinin hali ne olur, diğer insanların hali ne olur diye sorarsanız, Burada daha çok net bir şey yok Farabi'de. E, yani yok olabilir efendim veyahut hani onların ölümsüz olma hakkı belli bir anlamda yok gibi görünüyor. E, şey açısından Farabi açısından. Benzer bir metafizik yine e, i̇bn Sina'da da devam ettirilmiş görünüyor. Şimdi e, bu, bu metafizik bir izah, metafizik bir açıklama tarzı buraya tekrar geri döneceğim. Birazcık birkaç şeyi daha izah edeceğim ama çok metafizik üzerinde durduk. Daha pratik olan, daha sade olan birkaç gerekçe var. E, ölümsüzlük e, inancının üzerine dayandığı onlardan söz etmek istiyorum size. E, daha sade olan, birazcık daha az felsefi olan tarafı var. E, akli olarak baktığımızda, rasyonel teoloji yaptığımızda şunlar şunlar varsa ölüm sonrası da vardır şeklinde bir e, muhakeme örtebileceğimiz temel efendim, veriler var. Elif Hanım demiş ki hocam var olduktan sonra ruhani ya da bedenli fark etmez. işte Elif Hanım bu makama gelmekte de kolay değil. Yani var olalım da işte ruhani olsun, bedenli olsun fark etmez. E, bu da ama işte e, evet. i̇bn Sina'nın işte Hatice Hanım güzel bir soru sormuşsunuz. Ee, yani işte Aristonun aklını üşüttüdüğü bir şeyle e, öyle diyenler var, böyle diyenler var. Birbirine paralel olduğunu söyleyenler var, e, olmadığını söyleyenler var. Olmadığını söyleyenler daha isabetli gibi görünüyor. Çünkü e, yani Ariston'un nefs anlayışı birazcık daha farklı. Mesela Platon'dan daha farklı. Platon tam bir dualist. Ama Aristo'ya kelimenin tam anlamıyla bir dualist demek zor gibi görünüyor. Yani Aristo daha realist bir adam, tırnak içerisinde daha ruh ve beden bütünlüğünü düşünen bir isim gibi görünüyor. İslam düşünürleri de e, genelde Aristo'yu sadece Aristo olarak değil de genellikle Platon üzerinden, Platon ve Aristo birlikteliği şeklinde yorumlamışlar. O nedenle birazcık farklı olduğunu söylemek daha doğru gibi görünüyor. Evet, e, şimdi... Evet, Elif Hanım demiş ki yok olmayı kabullenemez. Burada başka terim mevzular da var. Mesela bunlardan birisi. Değil mi? İnsandaki ölümsüzlük arzusu aslında. Biyolojik tarafı var. Biyolojik derken şeytanın mesela ayartmasının en temel fikirlerinden birisi değil mi? Hem edulluki ala şeceretil huldi ve mülkillâ yiblâ diyor. Yani sana şeceri huld yani ebedilik ağacını ve yok olmayan bir mülkü, yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi dediği Adem'i e diyor ki bu burada yani hani şeklinde biyolojik ölümsüzlük. Bazen hani insanların çocuk sahibi olma arzusunun en temel şeylerinden birisi bu. Yani varlığının bir şekilde devam ediyor olması, biyolojik ölümsüzlük olarak gibi düşünebileceğimiz şeylerden birisi o. Bir de sosyal ölümsüzlük var yani. Seni unutmayacağız şeklinde, sen bizim hafızalarımızla yaşamaya devam edeceksin şeklinde efendim bütün devrimciler devrim kahramanlarını hayat yaşatmaya devam ederler şeklinde. Bunlar tabii farklı ölümsüzlük anlayışları ama bizim burada sözün ettiğimiz şey daha ziyade felsefi açıdan bir ölümsüzlük var mı yok mu? Evet, şimdi... Peki düşünen nefis e, ne gibisi nail göre diye sorarsanız o bedihi apaçık olan şey. Düşünen nefis dediğimiz eee gayri cismani bir hakikat. Gayri cismani. Gayri cismani olduğu için de onu çok yani cismani bir şekilde tanımlayamıyoruz. Cismani bir şekilde anlatamıyoruz. işaret edemiyoruz. Ama bedihi olarak da fark ettiğimiz bir şey. Yani çok açık seçik bir şekilde efendim fark edebildiğimiz bir hakikat gibi görünüyor. Hatice Hanım için söyledim. E, zor Ayşe Hanım öyle diyor bedensiz bir varlık olmaktan söz etmek zor. Hatice Ayşe Hanım için söyleyeyim. Yani öyle bazıları sizin düşündüğünüz gibi düşünüyor. Bedensiz bir varlık nasıl olsun yani hani böyle şey mi olur falan gibi diye düşünüyorsunuz. Bununla alakalı çok basit deneyler size yaptığını zannediyorum. Yani hani ontolojik diliyle anlatırken hatırlayacaksınız. Mesela beden diyelim ki Allah korusun ama herhangi bir ağzınızı kaybetseniz bile yine öyle yaşamaya devam yaşayabiliyorsunuz. Yani diyelim ki beliniz kolunuz olmasa ayağınız olmasa vesaire ne bileyim. Yani hani belki kalp ve beyne varıncıya kadar temel organlar ol şey olsa bile yine bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Yani e, bunun daha ileri götürülmüş bir halini felsefecilerin söylediği nokta bu. Bunun daha ileri bir noktasının uçan adam örneği Esra Hanım e, söyledi. Maşallah siz efendim bu akşam performansınız çok e, sağlam. Ee, evet, şimdi ahlaki açıdan e, hangi ölümsüzlük gerekçeleri olabilir diye baktığımız aslında ilk akla gelen şeylerden birisi bir ölümden sonra yaşam olsun düşüncesinin en temel nedenlerinden birisi adalet kavramı var yani adalet kavramının ifade ettiği şey kötülük problemini işlerken hatırlayacaksınız konuşmuştuk birazcık bu dünyada her şey tam olmuyor iyiler var kötüler var iyilerin yanına birçok şeyin kar aldığını görüyoruz ee, bazen Kötüye bir şey olmaz lafımız bile olmuş. Bir, bir başka ifadeyle söylersen, ölümün son olması demek, bir ölüm sonrasının olmaması demek ve Tanrı'nın adaletine zarar veriyor. Yani burada yine Tanrı'yı imanla bir ölüm sonrasının olmasının birlikteliğini çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani o bir adaleti olan bir varlıksa e, mutlaka e, iyi ile kötüyü e, eşit tutmayacaktır. Ölüm sonrasının olmaması demek iyi ile kötünün eşit tutulması Hatta eşit tutulmaktan öte e, kötünün ödüllendirilmesi demektir. Yani kötünün ölmesi ve yok olması onun için bir ödül. Bütün yaptıkları yanına kar kalacak demektir. Bu açıdan bakıldığında e, Tanrı'nın adaleti açısından düşündüğümüzde çok net bir şekilde bu ahlaki gerekçenin bir alt başlığı olarak bir ölüm sonrasını insan e, rasyonel olarak pekala düşünebiliyor. Yine bir diğer gerekçe olarak Tanrı'nın değerleri koruması. Bu daha önceki başlıkla alakalı şöyle ki en kötü ihtimalle söyleyeyim ölüm sonrası olmadığında yüce Allah bir peygamberle çok aşağı değili bir insanı ne bileyim çok sizin veli diyebileceğiniz alim diyebileceğiniz zahit diyebileceğiniz türde insanlarla bu böylesini seçkin olan insanlarla en dereyi insanların aynı seviyede olması demektir. Bu Tanrının değerleri koruması ile bağdaşmıyor diye düşünebiliriz. Yani bir başka ifadeyle ölüm Gün son olması demek, bu her iki kategorideki insanların da, değerli insanların da, değersiz insanların da aynı seviyede muamele görmesi demektir. Bu da yine Tanrı'nın adalet açısından düşünemediğimiz bir şey. Tanrı hem değerleri temsil eder, hem e, mükemmel değerlerin e, temsil edildiği bir varlıktır, hem de o değerleri koruyan bir varlıktır. Bu itibarla da bir ölüm sonrasının, yani ölümün sonu olmamasını mutlaka düşünebiliyoruz. Yine geçen derste hatırlayacaksanız Kant'ı konuşurken, Kant'ın Tanrı'nın varlığına dair argümanlar içerisinde sunduğu en yüksek iyi kavramına hatta bir arkadaş sormuştu hatırlıyorum. Bu en yüksek iyinin gerçekleşebilmesi için ölümsüzlüğü bir postüle olarak, temel bir ilke olarak Kant öne sürüyordu. Çünkü yine ahlak açısından bakıldığında e, bu dünya tam her şeyin gerçekleşmesi mümkün olmadığı bir alem gibi görünüyor bunun gerçekleşebilmesi için. Bir ölüm sonrasının olması lazım. E, sadece ölüm sonrasının da bir taraftan de olabilmesi için. E, çünkü insan kendi kendini ölümsüzlüğü, ölüm sonrasını garanti edemiyor. Çünkü doğası gereği zaten ölümlü bir varlık. O ölümsüzlüğü garanti edebilecek bir ölümsüz varlığın olması lazım. Bu da Tanrı'nın varlığını gerektiriyor şeklinde bir birbirine bağlantılı bir muhakemesini anmıştık. Yine bu da yine ölüm sonrasıyla alakalanabileceğimiz ahlaki gerekçelere bir örnek. Üç tane temel gerekçe saymış olduk. Bir de bunların içerisinde bilimsel açıdan ölümsüzlük meselesi var. Yani din felsefesinin karakteri sadece metafizik olarak bunu düşünmüyor. Bilimsel olarak, ya nasıl büyük patlama teorisiyle hudüs diller arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorsa burada ölüm sonrası içinde bilimsel açıdan değerlendirilebilir mi diye bir tartışma var. Halen de devam ediyor. Bu psikolojinin, parapsikolojinin ve diğer Yan çalışma sağlarının en meşhur konularından birisi yani muhtemelen duymuşsunuzdur yakın ölüm deneyimleri dediğimiz bir hadise var. Yani işte özellikle batılılarda yani buna dair araştırmalar çok sayıda çeşitli dernekler var. Bunların yaptığı araştırmalar var, gözlemler var. Hatta bununla alakalı müstakil bir dergi var. Özetle hani öldüğü düşünülen ama ölmeyen Vahut öldü gibi kabul edilen fakat ölmemiş olan insanların geri dönüşleri var. Biz bunlara near death experience diyoruz. Yani yakın ölüm deneyimleri. Yani ölmemiş ama ölüme çok yakın olmuş. Ortalama olarak bu tür haller yaşayan insanların yaptıkları anlatımlar var. Tecrübelerini ifade ettikleri bir takım durumlar var. Yani işte sesler duymaları, ışıklar görmeleri, karanlığı görmüş olması, herhangi bir yolculuk yapmış olması... Efendim, bir başka ifadeyle e, yani hani fiziksel olarak insanın e, hayatı bitti diye düşündüğümüzde bile aslında fiziki olarak bitmemesi yani kendini dışarıdan bakması, efendim kendini muayene edenleri, efendim e, dışarıdan izlemesi gibi bütün bu baktığımızda bunları biz bilimsel e, açıdan en azından fiziki olarak e, ölümün son olmadığını fiziksel olarak insanın temel yetileri durduğunda bile efendim buna e, bun, bunun devam ettiğini e, bir şekilde var olmaya devam ettiğini buradan e, rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu da bizi efendim zihin felsefesi ona dair yapılan bir takım çalışmalar çokça yani hani e, bununla alakalı çokça şey var e, epeyce bir e, malzeme var ortalama olarak insanların Efendim karanlık bir yoldan geçiyordum, bir ışık rastlamıştı, çok kötü bir adamla karşı karşıya kaldık gibi epeyce bir anlatımları var. Buna daha Türkçe'de ruh ve madde yenileri var, sırf yani bu adamların ruh ve madde yenilerinden çıkmış metinleri ansak onlar bile e ziyadesiyle iş görür. Hatta e dersin en sonunda anmış olmam lazım kaynakça bölümünde bilimsel açıdan e ölümsüzlük meselesi diye müstakil bir doktora çalışması da efendim e var gibi görünüyor. Ee, işte 21 Gram 21 Gram e, diye bir film vardı Sümeyya Hanım bunu mu kastediyorsunuz bilmiyorum çok e, keyif alarak izlediğim bir filmdi ama bunu mu tam bilmiyorum e, efendim evet çok güzel bir filmdi yıllar evvel 10 yıl kadar oldu zannedersem izlemiştim çok güzel bir filmdi değişik bir şey yani efendim e, Gönül Hanım demiş ki hocam de sakallı dede görüyorlar ee, bilmiyorum. Yani ben yaşamadım. Hani yaşayanları duymuşsanız e, bilemiyorum. Yani işler karışık. Yani Allah. Ee, evet. Şimdi gelelim tekrar bir de üçüncü olarak da metafizik açıdan ruhun ölümsüzlüğü meselesini şu ana kadar sizinle efendim etüt etmiş olduk. Bir taraftan zaman ilerliyor. Yani her şeyi konuşmaya her şeyi tüketmeye vakit yok. Zaten dersimizin amaçları bütün her şeyi tüketmek değil. Mümkün olduğu kadar e, temel görüşleri anlatmak, onların hangi e, noktadan hareket ettiklerini size efendim anlatmaya çalışmak. Fakat e, size esasında Sokrates'i birazcık özellikle üzerinde durdum ki Sokrates'i anlatmış olmakla Sokrates sonrasındaki dualistlerin nasıl bir noktada hareket ettiklerini de ifade etmiş oldum. Yani beden ve ölümsüzlük dediğimizde bütün hikaye Burada düğümleniyor. Yani çok kabaca söylersek aslında insanın salt bedenden olduğunu ifade eden bizim fizikalist olarak adlandırdığımız bir grup insan var. Eskiden materyalistler veyahut İslam dünyasındaki bilinen ifadeyle tabiatçılar dediğimiz bir grup insanlar. Bunlar insanı tek bir hakikat olarak görüyorlar. Ölümü de bir son olarak düşünüyorlar. Bunun yanında mesela felsefi açıdan baktığımızda dualistler var. Bunlar da ölümün bedensel ölüm olduğunu, yoksa ruhun birlikte devam ettiğini düşünenler var. Kur'an söz konusu olduğunda, hani bundan da meseleye bakmak lazım. Hani Kur'an söz konusu olduğunda, Kur'an'ın anlatım dili, bu ikisinin birlikteliğini, yani ruh ve bedenin birlikteliğini veyahut da yani ruh ve beden gibi bir ayrım yapmadığını söyleyen argümanlar var. Hiç de fena değil. Yani merak eden arkadaşlar bu konuda müstakil çalışmalar var. Siz ilahiyatçısınız, bu konudaki meseleleri daha iyi bilirsiniz kendiniz. Herkesin yorumsuzluk inancı kendine diyormuşum. Ee, birazcık ben kalan zaman zarfı içerisinde size İslam düşüncesi içerisindeki o beylik tartışmaya işaret ederek dersimi bitirmiş olacağım. Ee, bu da gazalenin meşhur meselesi. Yani Tehafütül Felasife adlı eserinde biliyorsunuz üç tane temel meselede filozofları tekfir edecektir. Yani 20 tane mesele ama işte geçen haftalarda 17. meseleyi işledik sizinle. Bir şekilde 3 tane mesele. Bir tane, birinci mesele alemin kıdemi meselesi. Hudüs deliliğinde, imkan deliliğinde birazcık konuşmuş olduk. İkincisi, işte Allah tikelleri bilir mi bilmez mi, cüz'ileri bilir mi bilmez mi diye bir çok meşhur bir tartışma var. E buna da çok tadımlık da olsa İlim sıfatı ile alakalı bahiste çok kısaca değinmiş olduk. Bir üçüncü mesele, Tahafüdün son sorunudur. Yirminci meselesidir. Ee, Bununla zaten Tahafüdül Felsefe biter. O da ruhların e, veyahut da bedenlerin haşiri meselesi. İnsan öldükten sonra haşir olacak. Bir ölüm sonrası var. Yani gazali de kabul ediyor, filozoflar da kabul ediyor. Bir ölüm sonrası var ama bunun mahiyeti nasıl olacak acaba? Bir başka ifadeyle. Bedenli mi olacak, bedensiz mi olacak veyahut da ikisiyle birlikte mi olacak gibi bir tartışma var. Burada filozofların işte böyle Platon, Platon sonrasındaki Farabi ve i̇bn Sina gibi düşünürlerin ruhla alakalı söylemlerinin Kur'an'ın anlatım diline aykırı olduğunu itibarla da bunların kafir olduğunu söyleyecektir. Şu kadarını ifade edeyim işin başında size. Gazali burada birazcık kanaatimce aşırı davranmış gibi görünüyor. Metafizik meselelerle alakalı kimse tanrı yoktur demediği müddetçe. Efendim Kur'an-ı Kerim'de haber verilen ölüm sonrası ahiret yoktur demediği sürece küfre, küfürü gerekmez. Yani bunlar metafizik meseleler olduğu için insanların bu konudaki kanaatlerinden ve tasavvurlarından dolayı kafirlikle itham etmenin doğru bir tavır olmadığı kanaatindeyim. Yani bunların her birinin hareket ettiği noktalar var. Ama Gazali'nin temel endişesi burada, hatta birazdan anlatım dilinde söyleyeceğim, temel endişesi daha ziyade işte yani ne demek istiyorsun ruhani olacak da, yani işte öte dünya gittiğimizde efendim huriler vesaireler olmayacak mı, gılmanlar olmayacak mı falan gibi işte cennet dediğin yani hani ne, tamamen ruhani bir hal mi olacak, ben ne yapayım öyle cenneti falan şeklindeki bir e, tasavvura sebebiyet vereceğinden dolayı zannedersem e, bunun eleştiriyor. En temel hareket noktalarından birisi bu. Çünkü böyle yorumlandığı takdirde ruh önem, şey beden önemsiz de ruh önemlidir dediğimiz öte dünyada da biz ruhani bir şey bekliyor şeklindeki bir yorumun e, sorunlu olacağını düşünmüş. Hakikaten ister istemez insanın aklına geliyor. Yani hani az önce de siz de çoğunlukla fark ettim kimse öyle kolay kolay bedeninden vazgeçebilecek bir şey de değil seviyede değil. Öyle görünüyordu Yani hani. Muhtemelen siz de bu meselede efendim Gazali'nin tarafını tutuyor gibi görünüyorsunuz. Ee, şimdi buna, buna dair bir takım meseleleri sizinle şey yapacağım, açmaya çalışacağım. Ee, birincisi, siz az önce şunu ifade ettim yani Gazali'nin Gazal öncesinde filozofların hareket noktası çok açık, dolayısıyla bu adamların önünden sonra da tekrar bedeni isteyeceklerini düşünmek son derece şey gibi görünüyor, hiç tahsizlik gibi görünüyor. Ee, şimdi e, peki Kur'an-ı Kerim'deki bu kadar anlatım dilini falan nasıl yorumluyorlar diye bakarsanız filozoflar açısından düşünüldüğünde tevhid ediyorlar. Nasıl tevhid ediyorlar, niye tevhidi gerekli görüyorlar diye sorarsanız, diyelim ki ilahi olan e, anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de bir takım cismaniye takla getirebilecek ifadeler var. Mesela yedullahi fakadihim gibi. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Oca Rabbuke Rabbin geldiğinde falan gibi atik kelimelere bakıldığında bunların bir cismaniyeti e, akla getirebilecek şekilde olduğu görülüyor. Fakat biz bunları diyoruz ki ilahi olan gayrı cismanidir, cismani değildir. Çünkü cisim olması parçalanmasını vesairesini beraberinde getirirdi gibi şimdi burada detaya giremeyeceğim nedenlerden dolayı. Diyoruz ki bunları tevhid ediyoruz. Şimdi filozoflar benzer bir e, peki Niye bu dili kullanılmış? Yani tevil olmasaydı da doğrudan anlatılsaydı olmaz mı diye sorarsanız filozoflar burada şunu söylüyorlar. Diyorlar ki doğrudan anlatılsaydı bu anlaşılmazdı. Yani insanlara deseydi ki gayri cismanidir deseydi insanlar bunu anlamazlardı. Yahut da Mesela siz o biatla alakalı, siz biat ediyordunuz ya Hazreti Peygamber'e ellerinizi üst üste koymuştunuz ya şu şekilde e, Allah'ın dediği önlerin üzerindeydi ifadesi anlatım dili açısından olayı çok daha güçlendiriyor, daha somutlaştırıyor, tam kalıcı kılıyor şeklinde bir anlatım dili burada seçilmiştir deniliyor. Şimdi filozofların dediği şey şu, biz niye acaba ahirette alakalı anlatımlarda benzer bir yolu e, düşünmeyelim, niye ahirette alakalı anlatımlarda benzer bir yolu e, efendim kabul etmeyelim şeklinde bir yaklaşımları söz konusu. Yani tehditle alakalı ayet-i biz tevil ediyorsak benzer bir şekilde bunu da niçin tevil etmeliyiz şeklinde bir e, durumları var. Yani bunları özetle söylersem ahiretle alakalı e, ahvali bu şekilde anlatmaz e, yorumlamalarının, gayrı cismani olarak yorumlamalarının temel nedeni bu. E, hatta şunu söyleyeyim, biz şimdi zihnimiz çok fazla bedensel düşündüğü için, fizikle alakalı düşündüğümüz için, Mesela zevki hazzı düşünelim. Biz hazzı hep bedenle ilgili, yemekle ilgili, içmekle ilgili... Daha ...diğer başka mevzularla ilgili hep böyle fiziksel olarak düşündüğümüz için... ...cismani olarak düşündüğümüz için... ...bunun dışında daha yüksek bir haz olabileceğini kavrayamıyoruz diyor filozoflar. Oysa e, öyle gayri cismani olan hazlar vardır ki... ...o hazlar bedensel olan hazların kat kat ötesindedir. Onunla mukayese bile kabul etmez. Bu şu demek yani işte öte, dünya olmuyor, öte dünyada bildiğiniz anlamda beden olmazsa hazlar olmaz mı şeklindeki düşünenlere de belli bir anlamda bir cevap gibi görünüyor. Şimdi Gazali'nin buna verdiği birkaç husus, birkaç cevap var. Bu cevapları söyleyeceğim size. Onun niye eleştiri noktalarına değineceğim. Bunlardan birisi diyor ki mesela filozofların anlattıkları hususlar şeriata aykırı değildir diyor. Bakın bu doğrudan taafdül felasifeden alınmış bir parça. Çünkü biz ahirette bu dünyada duyulabilen zevklerden daha yüce zevk türlerine bulunduğunu inkar etmiyoruz. Efendim ruhun bedenden ayrılınca baki kalacağını da inkar etmiyoruz. Fakat problem o zaman sorun ne gazali diye sorarsanız diyor ki biz bunu şeriat vasıtasıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Yani gazalinin temel sorunu şu. Filozofların bu ahiretle alakalı meseleleri akli olarak temellendirilmelerinden rahatsız. Yani bunu diyor ki biz biz bunu ancak şeriat yoluyla bilebiliriz çünkü galiba teluk ettiği için efendim e, bu şekilde bunu temellendiriyor. Peki tevil alakalı şeylere ne derseniz efendim e, duruma ne derseniz diye e, yani bu tevil filozofların tevil etmesi meselesine ne dersiniz diye sorarsanız gazalenin diyeceği şu ki e, tevil alakalı meselelerde biz her ne kadar tevil'i kabul ediyorsak bile Ahiretle alakalı meselelerde tevhiri kabul etmiyoruz diyecektir. Niçin diye sorarsanız bunun birkaç tane güzel gerekçesi var. Bunlardan birincisi tevhidle alakalı tevhiri gerektirebilecek akli zorunluluklar vardır diyor. Buna karşın ahiretle alakalı bu şekilde akli bir zorunluluk yoktur. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de tevhidle alakalı teşbih ifadeler azınlıktadır. Buna karşın ahiretin... Ile alakalı hadislerin anlatım diline bakıldığında bunların çoğunlukta olduğunu yani cismani anlatımların daha fazla çoğunlukta olduğunu ve sonuç olarak Allah'ın kudretiyle birlikte düşünüldüğünde ahiretin gayri cismani olarak yani tamamen nefsi ve ruhani olarak yorumlanması için bir zaruretin olmadığını ifade edecektir. Bu açıdan da hiç fena bir eleştiri değil gibi görünüyor. Ama sonuç olarak şunu söylemek mümkün her halükarda. Yani bu uzun bir tartışma konusu. İnsanların ahiretle alakalı farklı tasavvurlara sahip olmuş olması onların zorunlu olarak küfürlerini de gerektirmez. Yani metafizik bir alem. ister ruhani olsun, isterse cismani olsun. Önemli olan hangi kanaatte olduğunuz değil, bu kanaatinizi nasıl temellendirdiğiniz, nasıl bir mesnene sahip olduğu daha fazla. Böyle zannediyorum ki, önem arz ediyor. Pekala diyebilirsiniz ki Allah ile her şey mümkündür. Öte dünyada isterse bedenli de olabilir, ruhani de olabilir şeklinde bir kanaatede pekala efendim sahip olabilirsiniz. Elif Hanım demiş ki akıl sağlığını, belki böyle akıl sağlığını korumak, yani bu nereden baktığınıza bağlı yani. Hani böyle akıl sağlığını Efendim e, korumak daha makul gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam demiş. Yani işte bakalım e, şu an benim ne düşündüğümün bir çok fazla önemi yok. Beden hafıza kriteri meselesine gelelim. Son olarak burada birkaç şey söyleyeceğim. E, ve bununla birlikte de bu akşamki dersimizi bitirmiş olacağız. Zaten yavaş yavaş dersi takip edenler açısından kayıp vermeye başladık bile. Efendim e, şöyle bakalım kimler var. Bu akşam Osman Karayel var. Osman Bey'den hiç ses soluk çıkmıyor. Efendim. E evet. Şimdi e toparlayarak söylersek bu ana kadar olan sorular bu ana kadar olan meselelerin aslında iki, tek bir tartışma konusu vardı aslında açık daha doğrudan söylemek gerekirse ve kişisel kimlikle alakalı bir mesele yani kişi insana e, kimliğini veren nedir insanı insan yapan şey nedir o şey ne ise yani ölümden sonrasına inanıyorsanız o sizin için yeterli olabilir şeklinde e, açıklamalar var e bir taraftan da e, şimdi bununla alakalı o zaman şey bulmamız lazım bir e, gerekçe bulmamız lazım insanı insan yapan yer şey nedir temel yön nedir, temel unsur nedir diye baktığımızda bununla alakalı iki tane e, kriter olabilir. Yani bir kişiye kişi nasıl deriz? Ben dediğimde neyi söylemiş olurum? Hani e, da sen dediğimde neyi söylemiş olurum diye bakarsanız iki tane temel kriter var. Bunlardan birisi hafıza, birisi de beden. Şimdi Elif Hanım beden olmadığı kesin diyor da tam, işte bu da tam kesin diyemiyoruz. Yani en azından bazıları öyle olmadığını söylüyorlar. Şöyle ki, e, çünkü yani hafıza dediğimiz şey yani hatıra dediğimiz şey en azından kolay olanından başlı yani e, da en beden olmadığını söyleyemeyiz şöyle söyleyelim yani yine karıştı toparlayarak söyleyeyim diyelim ki siz e, arkadaşınıza e, niye onu hep aynı arkadaşınız olarak muamele edersiniz diyelim ki Arkadaşınız ne olsun? Elif Hanım'ın arkadaşı Hatice Hanım olsun. Hatice Hanım'la görüşüyorsunuz. Niye Hatice'ye hep aynı Hatice muamelesi yapıyorsunuz? Çünkü Hatice her zaman aynı bedene sahip. Hani bugün başka bir beden olsaydı, yarın başka bir beden olsaydı diyelim ki yani yüz olarak düşünüldüğünde, mimikler olarak düşünüldüğünde, bir heyet olarak düşünüldüğünde bazen bir insan olur ki onu yürüyüşünden tanırsınız. Yani e, onu o kişi yapan odur. Diyelim ki e, tabiatıyla bu bir şey. Ölçüklerden birisi. Ama burada metinde tartışıldığı gibi bazı çift yumurta var ki bunları bedensel olarak da hani, ayrıştırmak, hırkalade zor. O zaman bir yardımcı kritere ihtiyaç var. E, bu da hafıza kriteliği gibi görünüyor. Çünkü yaşadığınız hadiseler, yaşadığınız olaylar, yani siz kimsiniz diye soru sorulsa size, şunu fark ediyoruz aslında, Kimlik olarak anlattığımız bizi biz yapan şeylerin hatıralar olduğunu falan yerde doğdum falan şeyleri yaptım falan gibi bir takım yaşantılarımızın bir takım deneyimlerimizin toplamını aslında kişilik ben dediğimizi fark ediyoruz. Tabiatıyla hafıza da burada şeyi belirleyici bir bizi biz yapan temel bir unsur gibi görünüyor. Çünkü niye bedene tam olarak hayır diyemedim? Çünkü şunu söyleyeyim. Bu hafızadaki yaşadığımız deneyimler de aslında bir bedenin yaptığı deneyimler. Mesela sizdeki kalan acılar diyelim ki yaşadığınız bir acıyı düşünelim. Acı bir, bir şekilde sizdeki bedensel bir etkinin e, sonucu veya da sevinç olsun. Sevinç de belli bir anlamda yine bedensel bir etkinin sonucu gibi görünüyor. Yani e, burada eğer indirgemecilik yaparsanız bu ölümden sonraki hayat söz konusu olduğunda hafızayı dediğimiz hafıza ve anıların toplama olan bilincin ruhun öte dünyada kalacağını yok. Bu sinin birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Bir hatıralar dediğinizde de kimlik dediğiniz şey de nihayetinde bir bedenin yaşadığınız bir bedenin e, hatıralardır. Onlar birlikte olan şeylerdir diye düşünürseniz de e, bu tarafta ölüm sonrası içinde ikisinin e, birlikteliğini esas alabilirsiniz. ikisinin birlikte olmasını e, gerekli şey yapabilirsiniz. Daha e, mantıklı olarak görebilirsiniz. E, efendim Evet. Peki arkadaşlar. Bu akşam e, katılımınız da güzeldi. Derse geri dönüşleriniz de güzeldi. Zaten takip eden arkadaşların önemli bir kısmı. Hep e, tanıdık isimler ortalama olarak. Buradaki Hazirun açısından söyleyeyim. Ben buradaki Hazirun'un artık sona doğru da geldik. Buradaki Hazirun'un bir sınavla alakalı sorun olacağını hiç sanmıyorum. Mutlaka en kötü ihtimalle ortalama bir not alırsınız. Hiç ihtimal vermiyorum yani takip eden arkadaşlar açısından söyleyeyim. Evet. Yavaş yavaş sorularınız var sağlayayım. Son sorularınız var alayım. Yoksa ben bu akşamki dersin bu kısmını bitirmiş olacağım. Kuhn'cu paradigma anlayışını açıklar mısınız diyor. Thomas Kuhn dediğimiz bir adam var. Çok meşhur olmuş bir adam. Türkçe'ye de eserleri çevrilmiş birkaç tane eseri var. Bunlardan birisi Bilimsel Paradigmalar adlı Çok meşhur bir eseri var. Bilimsel Paradigmalar. Paradigma adı orada kullanıyor. Şöyle söyleyeyim size. Thomas Kuhn'un çok fazla yararlandığı isimlerden birisi Wittgenstein'dir. Hatta o eserinde bilimsel paradigmaların yapısı, The Structure of the Scientific Paradigm diye çok meşhur olan eserinin adı o. Yani bilimsel paradigmaların yapısı. E orada Wittgenstein'in sıklıkla referansta bulunuyor. Wittgenstein'in dil oyunları kavramını anlamışsanız Thomas Kuhn'un paradigma anlayışını, Kuhn'cu paradigma anlayışını da çok rahatlıkla anlarsınız. Bu şu demek, yani paradigmalar kendi iç kuralları olan, kendi iç anlayışları olan yapılar. Mesela bugünün e, bilim anlayışı, bugünün bilim paradigması, kuralları itibariyle, işleyişi itibariyle, iç mantığı itibariyle 19. asırdaki bilimsel paradigmadan çok farklı. Çünkü fiziğin iç kuralları, biyolojinin iç kuralları 19. asırdan ve hatta bir öncekinden çok farklı. Çok daha kaba bir örnekle söylersem, Batlamyusçu bir evren anlayışı ile Kopernikçi bir evren anlayışı bir ününden çok farklı paradigmaları var demektir. Bir şeyin farklı paradigması olması demek farklı bir dil oyunuyla e, nasıl oynanması demek. Bir başka ifadeyle farklı iç anlaşılırlık ölçütlerinin olması farklı yani daha Türkçe bir ifadeyle söylersem farklı bağlamların farklı rasyonellik ölçütlerinin olduğu bir anlamını e, bir anlama geliyor. Yani Thomas işte, Koncu Paradigma dediğimizde paradigmayı zaman zaman Türkçe'de de kullanıyoruz. Farklı şeyler demek yani. Daha Türkçe e, kullanacağım da Türkçe'de artık işin şöyle bir şey var. İngilizce'de community ifadesi var. Community Türkçe'deki komün e, commun, komünizm kelimesi de aynı kökten geliyor. Eski tabirle bunu çevirseydik, komün e, kelimesini toplum olarak çeviriyoruz ama Eski tabirle kullansaydık cemaat buna derdik ama Türkçe'de şimdi cemaat kullansak çok anlam çağrışım alanı tamamen şey oldu. Sıfırlandı tabiri caizse. Ee, yani Thomas Kuhncu paradigmayı cemaat demek pek hala mümkün. Yani farklı cemaatler, topluluklar var. O toplulukların da ve kendilerine özel anlaşılırlık ölçütleri var. Evet e, sevgili arkadaşlar e, en yüksek iyi ile postulatı tekrarlar mısınız lütfen hocam? İlgiyi anlayamadım. Dilae hanım demiş. Dilay. Dilay ismini de bu sınıfta bayağı bir yani çok fazla tanıdığımız bayan ismi yok ama Merveler vesaireler, Ayşeler, Hatice'ler Osmanlıların yanında Dilay ilginç bir isim. en yüksek iyi ile postulatı tekrarlar mısınız hocam? İlgiyi anlayamadım diye soranlar için söyleyeyim. Ee, bu kadar detay e, yani anlamasanız bir şey olmaz bile yani önce onu söyleyeyim. Ama anlarsa anlarsak ne olur anlarsanız güzel daha güzel olur tabiatıyla daha ihsan makamında olmuş olursunuz. En yüksek iyi dediğimizde biz e, en yüksek iyi geçen hafta birazcık geçen haftaki dersi de öneririm size bir kere dinlemenizi dinlediyseniz e, anlatmış olayım yani zaten dinledim diyorsanız e, anlatayım ama yok dinlemedim dinmediniz peki o zaman söyleyelim. Şimdi bir kere bizde bir yüksek, şöyle söyleyeyim, bizde bir iyi idesi var. Şöyle iyi diyelim, iyinin üzerine çizmiş olalım. Bizde bir iyi idesi var. Var mı? Var. Ama bizim burada sözü ünettiğimiz şey herhangi bir iyi anlamında değil. Yani en yüksek iyi, mutlak anlamda iyilik. Ahlak söz konusu olduğunda özellikle sıradan bir iyilik değil. Mutlak anlamda, koşulsuz, karşılıksız, safi iyilik. Buna baktığımızda, bu ide'nin yani bu bir ide olarak zihnimizde var bir kavram olarak var. Bu ide'nin bu dünyada gerçekleşmesi zor gibi görünüyor çünkü bu dünya sürekli olarak bunun eksik kaldığı daha azının daha azının yaşandığı yer gibi görünüyor. Dolayısıyla zihin otomatik olarak ben bu ideye sahibim. Ama ahlak açısından bu ide'nin de gerçekleşmesi lazım e, ama bu dünyada da gerçekleşmiyor. O zaman bunun çünkü bunun gerçekleşmesi açısından düşündüğünü çok kısa sürüyor. Öyleyse ne yapmalıyım diye sorduğunda tabiri caizse, o zaman bir takım postüller. Postüle demek e, Türkçe'deki poz kelimesi var ya poz e, poz vermek kelimesi İngilizce poz durmak demek pose pozisyon kelimesi de hep aynı kökten geliyorlar durmak demek. Yani. Aslında bir şeyi koymak demek, daha Türkçesiyle söylersek. Bir şeyi postule ettiğimizde bir şeyi koymuş oluruz. Koyduğumuz şey nedir diye sorarsanız bir ilke koyarız. İlke şudur, eğer en iyi olan şey bu dünyada gerçekleşmiyorsa, o zaman öte dünya var demektir. E, öte dünyanın olabilmesi için ruhun ölümsüz olması gerekir. O zaman bunu bir postül olarak koyuyoruz. Diyoruz ki, postulamız şu, en yüksek iyi bu dünyada gerçekleşmiyor. Öyleyse ruhun ölümsüzdür. Birinci postülamız ruhun ölümsüzlüğü. Bu gerekli. Ne açıdan gerekli? En yüksekliğin gerçekleşmesi için gerekli. Peki ruhun ölümsüzlüğü kendi başına yeterli mi? O zaman bir ikinci postüle daha koymamız lazım. Bir ikinci ilke daha koymamız lazım. O da şu. O zaman ruhun ölümsüzlüğünü garanti olan bir Tanrı'nın olması gerekir şeklinde. Niye postüle diyor? Bu postüleler. Biz bu postulaları işin başında kabul etmiyoruz. Yani ruh ölümsüzdür, tanrı vardır demiyoruz. Aksine en yüksek iyi kavramının kabul etmiş olmak bize bu postulaları koymayı gerektiriyor. Postula kelimesi için modern Türkçe'de koyut diyorlar. Yani tam öz Türkçesi koyut. Eskiden mevzuya diyorlardı. Yani Arapça'daki vaz kelimesinin. Efendim ya hocam hala oturmadı diyorsanız Dilek Hanım, hiç önemli değil. Canınızı sıkmayın. Ee, size diğer başarılar diliyorum. Ee, en kötü ihtimalle 95 alırsınız. 90 alırsınız yani hani, soru çıkarsa mesela diyorum. Ee, hayırla kalın arkadaşlar iyi akşamlar.